''Vemel İbnül onun rivayet ettiği bir hadis.'' Evet. Hadisin başlangıcı nasıldı? Tevfik <Gülüyor> hatırlıyor musun? Hadisin başlangıcı. hadis başlangıcı oradaydın değil mi? Ben oradaydım. Orada. Allah Rasulü selam sahabesi <Gülüyor> ne yapıyorlar? Mescitte oturuyorlar. Bizim oturduğumuz gibi. Ne oluyor sonra? <Gülüyor> yani yoldan gelmemiş gibi Sibri Aleyhisselam görüyorsa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 peygamberlerine meleklerine, meleklerine, meleklerine kitabı, kitaba ahiret, ahiret gününe kaza ve, kaza ve kadere, kadere hayrıyla şerriyle kaza ve kadere ne diyor iman etmektir diyor. daha sonra ne sürüyor Cibri? gelen adam esandan bana haber verdir peki ne diyor Allah Resulü Allah'ın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 Veli Abdi merseer, artık diyor kulum, benden ne sorarsa muhakkak ben ona vereceğim diyor. Fa, ıza ıkal ıstina sıratı mıstaqim, sıratı ıl dinenamt عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Ve, Ya Rabbi, biz De, yanımızda dost orijinal. Ondan sonra ilk bu başlarda, yani ya kena abudu veya kısmına gelene kadar ne vardır? Allah Azze ve Celle önüne vardır.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 Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru soru kafasına takılan bir şey varsa. Mes o da yamlan hareketin adı değil mi? Mes kelimesi. Mes meseli. bu şekilde yani değdirip getirmek. Yani hareketine sürmek. Mes. Ama şey normalde mestir. Ama bizim halkımız arasında ne olmuş? Mes.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 İnsanların ee, mutlu olmak, mesut olmak, mesut. Mesut, mesut, mesut çok olmuyor. değişik bir anasılıyor. Mesut. <gülüyor> <gülüyor> mesut. Kafaları Yok, mesut kafaların oraya gidince, mesut ol olmuyor. Burada kalır. Mesut olalım. Mesut kelime. Mesut, mesut. Mesut. Mesut. mesut. Aslında mesut. Mesut. <gülüyor> yani oluyor. elini kes. Hareketin adı olduğu için ben onu da Hareketin adı olduğu için da yani şimdi zaten dedi dersi anlatırken ayağı üzgüylen üç tane şey var çorap me ve ayakkabı. Üçüne de ne yapabilirsin vesaire. Bir çizme mesela mes, yorum. Mes, mes. Ayakkabı diz aynı. Neyse Evet. Sağ ayağa sağ sol ayağı fark etmez fark etmez sağ sol fark etmez evet. yani. şey <gülüyor> <gülüyor> mesela e, suyun olmadığı mesela <gülüyor> <yani. gülüyor> suya ulaştığı mı zaman o ortadan <gülüyor> kalkar atası şey olman gerekir. Doldolmamakları iade etmezsin ama şey, ya, şey, büro. şey büro. yaparsın.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 Daha sonra ben abdest alırken ayakkabımı meş ettim. Evet. Daha sonra ayakkabımı çıkarttım ve çoraplıyım. Evet, meshim geçerli mi? Geçerli. Yoksa eee abdest bozmadım mı? İşte geçerli. Küreği evet. çıkartınca da abdest. Aynen, hüküm Ayakkabı aynı. Ayakkabı da aynı. Ya işte yani. karnım Soru soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz. Ben karışmıyorum. Ben bu konuda katılmıyorum yani filmiyor filmler aynı bu konuda çektiler var. biz de ona göre set ayarlıyoruz. Yani ondan öncesi de önemli bilmiyorum ben hala o orada kalmamız. Sen orayı <gülüyor> geçemedin ama yani orada kaldım. O kent <gülüyor> orada, orada takıldı bu kaldı. Peki bugün geçebiliriz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İbni Semiyeden ileriye gidersek geçeriz ama orada kalırsak bilmiyorum. Valla biz geçemeyiz. Geçebilen babayet varsa duysun geçemeyiz. Lan kolay gelsin. Hengeçten bir şey yaşa. Ne demiş? İranlılarmış mı? Sağ olun. kitab ıl Bir dakika sana. Kitab-ı'l-mehen <gülüyor> Sen sorunu anladın mı? <gülüyor> Anladım ben, Şimdi... Ee, teferdesin Çok, ee, Aa, miymiş, ya. Şimdi teferdesiniz veya evdesiniz. Çok biraz hızlı olduğum gibi. Dibindesin, alalım. Düzenli olur mu? Oraya gelmiyor mu? Uz. Nerede? Evdesin. Tunik oldu. Kimin geldi? Kendi. Kimin geldi? Sular akmıyor. Al, bunu niye hızlandırmadın? Sular akıyor. Durdur. Sular evet gidin mi? Ama su buz gibi. Çok tamam. bende çalışmıyor. Omide çalışmıyor. ısıtabilecek hiçbir şey çalışmıyor. <gülüyor> Su buz gibi, hava buz gibi. Namaz vakti geldi. Namaz vakti girdi. Cenab-ı etsin. Abdest alsan olmuyor. Mecbursan yıkanacaksın. Ne yaparsın? Değil mi mi? Yok adamlar, dur tamam ederim dedi. Yapabilir miyim? Mi? Çok kolay. Vallahi Arkadaşlar. Şey, bir şey, bir şey, bir şey. Ama eğer ben o suyla hakikaten yapamayacağımı bilsem şey, sen beni o suyla attırmayacaksın bana Oluş şekli mi öyle, yapmayacaksan teyemmüm ederim yani. Şey Ama öyle mi? bir şey. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, <gülüyor> ben desem ki mecbursun, yapacaksın <gülüyor> çünkü su var. Su olmazsa teyemmüm var, nasıl olacak o ee, Bak, teyemmüm nedir? bak, teyemmüm nedir? Suyun, var, suyun işte. olmaz. Suyun yani, olmaz, ee suyun var. İşte, İçeri sahabelerde i̇şte, bir tanesini hani bahşeyi... Hastadır. Karaydı. Hasta. Kardeşim mesela. Bu soğuk. Sevgi abi. Kâh'ın <gülüyor> sırası gitti. Öldü. Öldü öldürdünüz. Allah söndürsün <gülüyor> dedi. Burada <gülüyor> bir ölçü var mı yoksa insana eza verecek için asıl olmasını. Şimdi e, ya sırf azıcık soğuktan yapmasa da falan ya. Halbuki bu kesinlikle zaten ibadet olduğu için kesinlikle girmiyor. Ama gerçekten bir görevde varsa, hapşalanma veya daha ileriye gidecek gibi olduğu gibi ne yaparsın? Burada rühta tutulur. Ne yapabilirsin? Ha o zaten hiç çok sorun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 Yani Hakifi kesinlikle ne olmaması gerekir mi? alınmaması gerekir. İnsan b kendini bilir. B Gerçekten, yani ben öyle bir vasfet ediyorum, düşünün. Ama buz yani e, daha e, e, Su gibi, yani belki de banyo yapsan çok kötü hastalanacaklar, Allah korusun, dağdır olur. Mevlübe kadar götürerek, ne yaparsın? Güzel bir şey, temmüm alırsın, zamanını kılardırsın. Ama ne zaman ki, ne zaman ki, Doğru. Şey durumdan kalkar zaruret durumu Allah'ım da, da, da güzelce Banyomu e. yaparsın Evet ne e, yaparsın Evet soğuk soğuk soğuk Al arkadaşlar Sen bir şey söylemeyin Söyle. Bana Söyle Söyle. dinleyen de, ne değil de. Değil mi sen evet, ona sena... şimdi ya. Ya, ya. yani. Ben el kaldır yani. Ben ya. devam ediyor. Oranın fiyatı. Senin ki kalktı devam Ramazan yolda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 ulan bizim ayaklarına da kolay anlattığımızı dışarıdan bi'lik göstereyim şimdi derim, abdest aldım baştan anlatıyorum abdest aldın evet. ayaklarını yıkadın çorabını giydin tamam mı? iş yerine gittin abdestlisin abdestini bozmadın yani ne büyük evet. tuvalet küçük abdest büyük abdest yerine abdest bozmaz ya abdesti bozma abdest üzeri abdest Anladım. devam ediyorsun O çocuğun yerde çoraplarını çıkardın İçine toprak gitti bu işler Anlıyorum ben şimdi Dur. Bir dakika yaşa. Hiç karış. Absesi bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bırak onun Ben, şey. ben ne zaman çorabımı çıkarsam tekrar ayağımı Sıkayım. yıkarım baba. Onu da tekrar. Abses algılıyor. Yok. Bak. İyi atın şey. Bak, Baştan anladım. Ya ben dinlerim akşamı de bağlar. Allah Allah. Yok, karışmayacaktır. Yok, absin aldın. Çorabını giydir.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 bu konuda kesin bir çünkü alimler diyor ki bu konuda Şeyhülislam İbn Temm'in fetvası var abdesti bozan şeyler bellidir onu çıkartmaz abdesti bozmaz demişlerdir bu burada noktadır, şey eğer ya. içinde şık varsa git Tabii Sadece şimdi, ben bunu bildiğim için. Zaten ben tam bir şey değil. Ayaklar Ayaklar değil. Ne uğraş. Ne uğraş. belli bir müddet olur. geçerse gelen bir, bir problemler oluyor. Bir Doğru, yok. Ayaklar Ayaklar Ayakları ben o. Anladım. Ben öyle biliyorum. Yani bu konuda, bu konuda Şeyh-i Biz de ona göre fetva veriyoruz.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 O zaman olmaz. O zaman olmaz. O zaman, o zaman, o o kadar, o zaman, işini karıştırıyorum. O kadar değil. O kadar. işi işini